İnna al-hamdu Lillah, n-ahmduhu ve n-istainuhu ve n-istaqfiru, ve n-audu billahi min shurur anfusina ve min syyaati amalina. Man yehdi Allahu, fala muddillale, ve man yuddil, fala haddiyle. Wa على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أستق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Bugün 21 Ocak 2012 Cumartesi Selefin Fehmi bağlamında İman, küfür, şirk, nifak ve tekfir meseleleri derslerimizin 11. dersi Şimdi biz geçen dersimizde Eşarelerin veya Diğer bir isimle mürciyelerin şüphelerinden en önemlisini ele almıştık. Ve demişti ki bu şüphe onların en önemli şüphesidir mutlak olarak. O şüphesi, şüpheleri de neydi o önemli şüphe? İman lugatta tasdiktir. Dolayısıyla dinde de tasdiktir şüphesiydi. Tabi belirttiğimiz gibi ehl-i sünnet ve diğer taifeler bunlara birçok yönlü cevap vermişlerdi. Biz bu cevapların ne olduğunu belirtmiştik tek tek. Ve bu cevapların bir kısmının sağlıklı cevaplar olduğunu ama bir kısmının çok sağlıklı, çok doğru cevaplar olmadığını söylemiştik. İnşallah bu ders için ise verilen cevapların yani biz bu dersi tabir ise verilen bu cevapların özü niteliğinde e, işleyeceğiz. Yani bu ders verilen cevapların özü niteliğinde olacaktır. Bu şüphelerine karşı biz üç ders ayırmış oluyoruz. Önümüzdeki derste birlikte. Çünkü önümüzdeki derste de bu şüphenin cevabının devamı olacak. Şimdi üç ders ayırmamızın sebebi bu kadar tavsilatlı olarak üzerinde durmamızın sebebi bu şüphelerinin mutlak olarak en güçlü şüpheleri olmasından dolayıdır. Biz bundan dolayı bu şüphelerine karşı 3 ders ayırmış oluyoruz. Şimdi inşallah bunların şüphelerinin aslını ve bu şüpheye karşı verilmiş olan cevapların en doğru olanlarını bu en do doğru olanların özünü belirtme adına şöyle bir giriş yapıyoruz kardeşler. Bunların şüphelerinin aslını ortaya koyma ve verilen bu cevapların ki biz bu cevapları geçen derste söylemiştik. Verilen bu cevapların en doğru olanının özünü belirteceğiz bu derste. Şimdi bunların getirmiş oldukları bu şüphe kardeşler, hani iman tasdiktir meselesinde getirmiş oldukları bu şüphe iki mukaddimeye dayanmaktadır diyebiliriz tabir İki mukaddimeye, iki ana olguya dayalıdır diyebiliriz. Birincisi, geçen dersin sonunda söylemiştik, iman tasdik ile eş anlamlıdır. Bunlar böyle bir mukaddime öne sürüyorlar. İman, tasdik ile eş anlamlıdır. İki, tasdik de kalple olur. O zaman iki mukaddimeye dayanıyor. İman, tasdik ile eş anlamlıdır. Tasdik de ancak kalple olur. Dolayısıyla da sonuca kendi sonuçlarına, kendi inançlarına varmış oluyorlar bu iki mukaddime ile. Bu iki basamakla kendi inançlarına çıkmış oluyorlar tabir sayısıyla. Yani ne? Birinci mukaddime iman tasdik ile eş anlamlıdır. Tasdik de kalb ile olur. Dolayısıyla iman tasdik etmekten ibarettir. İşte bunların en önemli olan şüpheleri bu iki mukaddimedir kardeşler. Şimdi bu iki mukaddimeden her birini tek tek ele alarak cevap vereceğiz. Tek tek dediğim zaten iki mukaddime. Bu iki mukaddimeyi tek tek ele alacağız ama bu derste birinci mukaddimeyi ele alacağız. Önümüzdeki derste de ikinci mukaddimeye yöne alacağız. Eğer biz bu derste iki mukaddimeye alsaydık, yani ol, oldukça uzardı ders. Ee, bu nedenle biz bu iki mukaddimeden birincisini çürütme adına e, bir şeyler anlatacağız. Neydi birinci mukaddimeleri? İman tasdik ile eş anlamlıdır. O zaman bu ders ne? İmanın tasdik ile eş anlamlı olmadığının beyanı hususunda olacak. Ve imanın tasdik ile eş anlamlı olmadığına dair ispatlar söz konusu olacak bu derste. Önümüzdeki derste de diyeceğiz ki varsayalım ki kabul kabul ediyoruz ki mesela ki bu derste gerçi kabul etmeyeceğiz reddedeceğiz de önümüzdeki derste diyeceğiz ki kabul ediyoruz ki mesela evet iman tasdik, tasdik, ile, e, e, tasdik kalp ile olur ancak sadece kalbe sınırlı değildir ki şeklinde ne yapacağız? İkinci derste beyan edeceğiz bunu. O zaman dediğimiz gibi bu ders iki mukaddiminin birincisi olan iman tasdik ile eş anlamlıdır. Şüphesini ele alıp bu şüpheyi def etme adını olacak. Evet kardeşler şöyle giriş yapıyoruz. Bu şüpheye cevap mahiyetinde. Şimdi birçok eşarinin de belirttiği gibi birçok mürciyenin eşarinin de özellikle mürciyelerden eşari olanların özellikle zikrettiği gibi belirttiği gibi İmanın tasdik ile eş anlamlı olduğuna dair icmanın olduğudur. Bunlar bunu iddia ederler, bunu söylerler. Derler ki iman tasdik ile eş anlamlıdır. Ve eş anlamlı olduğuna icma vardır. Yani icma olduğu yönünde bunların beyanları vardır eşarelerin özellikle. Şimdi imanın tasdikle eş anlamlı olduğuna dair bu iddiaya karşı ve bu icmaya karşı, zikretmiş oldukları, iddia etmiş oldukları icmaya karşı birçok yönlü cevap vardır kardeşler. Birçok yönlü buna cevap vardır. Biz buna üç yönlü cevap vereceğiz ve dersimizi bununla bitireceğiz. Biz bu şüpheye üç yönlü cevap vereceğiz. <gülüyor> Şimdi Şeyhul İslam İbni Teymiye bunu, Feteva ele alıyor bu konuyu külliyesinde. Türkçe'ye de çevrildi bu. Ee, en son işte 8 cildi çevrilmişti. Sonra 9. cildi çevrildi. Ancak tabii bu çevrilen 9. cilt normal sıralamadan sıralamayı takip etmedi. Yani 8'e kadar aynı sıralamada devam ediyordu. Sonra adamlar ortadan aldılar bir cildi 9. cildi diye eklediler. Ama sonuçta bizim elimizde bunun Türkçesi var. 7. ciltte 105. sayfada bu külliyatının, İbn-i Teymiye'nin külliyatının 7. cildinin 105. sayfasında İbnü i Teymiye Rahim Allah buna cevap veriyor. Hatta e, birçok e, kimsenin kütüphanesinde var bu eser. Oradan da takip edebilirler. Ben direkt oradan okuyacağım. 7. cilt 105. sayfa. Burada i̇bn Teymi az önce söylemiş oldukları şüpheye ele alıyor. Yani icma, e, imanın tasdik ile eş anlamlı olduğuna dair icmanın iddiası meselesini ele alıp bu meseleyi def ediyor ve diyor ki i̇bn Teymi, Kadı Ebu Bekri. Bütün Kadı Ebu Bekri şöyle diyormuş. Bütün bu dil konuşanların, bütün bu dili konuşanların, bu dili dediği Arapça, bütün bu... Dili konuşanların, Kur'an'ın yani dili konuşanların kastı tabir ise Arapların, bütün bu Arapların Kur'an'ın inişinden önce, nuzulünden önce yani inişinden önce imanın tasdik demek olduğu konusunda icmada bulunduğu şeklindeki sözüne şöyle cevap verilir. Yani Kadi Ebu Bekir ne diyormuş? İbnü Tayyip, El-Bakillani biz bunu anlatmıştık eşrarların alimlerinden. Bu diyor ki bütün dil bütün bu dili konuşanların Kur'an'ın inişinden de önce imanın tasdik etmek olduğu konusunda icmada bulunduğu şeklindeki sözüne şöyle cevap verilir. Böyle bir icmanın varlığını şimdi İbn Teymiye cevap veriyor. Böyle bir icmanın varlığını kim nakletmiştir? Ve böyle bir icma nereden bilinmektedir? Yani İbn Teymiye itiraz bağlamından söylüyor. Yani bunu bilmek imkansızdır babında söylüyor. Diyor ki böyle bir icmanın varlığını kim nakletmiştir? Ve böyle bir icma nereden bilinmektedir? Bu icmadan hangi kitapta söz edilmiştir? İkinci olarak şöyle denir diyor i̇bn Teymiye bu kişiye. Sen, yani ey bunu iddia eden kişi, sen dili konuşanlar bak dili konuşanlar ifadesiyle, hani ne demişti bu? Dili konuşanlar icma etmiştir demişti. Sen Dili konuşanlar ifadesiyle bu dili bize nakleden Ebu Amr, Esma'i Halil gibi kimseleri mi kastediyorsun? Şimdi bakın kardeşler tarihte nasıl Türkiye'de mesela Türkçe dilinin uzmanları tarihte isimlerini mesela altın harflerle yazmışlardır. Ve onlar bu dilin uzmanları olarak tanınır ve isimleri duyulduğunda bu dilin alimleri olarak bilinirse aynı şekilde Arapçada da böyle insanlar vardır. Ve bu insanlardan bir tanesi Ebu Amr'dır, bir tanesi Esmai'dir, bir tanesi Halil'dir. İşte i̇bn Teymiye bu isimleri veriyor. Bakın diyor ki ikinci olarak şöyle denir. Sen dili konuşanlar ifadesiyle bu dili bize nakleden Ebu Amr, Esmai ve Halil gibi kimseleri mi kastediyorsun? Yoksa konuşurken bu dili kullanan kimseleri mi kastediyorsun? Bakın şimdi kardeşler. Dil ikiye ayrılır. Yani e, o dilin sahipleri şöyle ikiye ayrılır diyebiliriz. Bir o dili konuşanlar kim mesela? Türkçe'ye ele alacak olursak. Yani Türkçe ilk böyle insanların e, konuşmaya başladığından bu zamana kadar bu dili konuşan insanlara de ne denir? O dili konuşanlar denir. Bir de nedir? Bu dili nakleden kimseler vardır. Mesela biz Arap dilini ele aldığımızda Arap dili be, çok eski tarihlerden beri çok uzun tarihlerden beri konuşulan bir dil. Ama öyle bir dönem geldi ki artık bu dil hakkında e, nakiller yapılmaya başlandı. Hani nasıl hadis ilmi diyelim ki Resulullah döneminde vardı değil mi? Sonradan ne oldu? Bu artık böyle kitaplaştırıldı, tedvinleştirildi, daha çok üzerinde duruldu sahabe dönemine nispeten Ki sahabe döneminde yazılmaya başladı ama hadis ön, konuşuluyordu. Sonradan nakledilmeye başladı daha, daha çok. Şimdi böyle düşünün. Yani Arapça'da Kur'an'ın nuzulünden önce olan bir dil zaten. Resulullah dönemi geldi bu dili konuşmaya devam ettiler. Sonra öldü sahabeler, tabi'in dönemleri vesaire geldi. İnsanlar artık bu dil hakkındaki bilgileri nakletmeye başladılar. Kelimelerin ne anlama geldiğine dair geniş açıklamalarda bulundular. Ondan sonra gramer bilgileri vesaire diye. Bu şekilde ne oldu? Dil gelişti. Şimdi Şeyhül İslam'ın kastettiği bu. Diyor ki sen dili konuşanlar ifadesiyle neyi kastediyorsun? Bu dili nakleden bilginlerden mi bahsediyorsun yoksa bizzat bu dili konuşan kimselerin kendisini mi kastediyorsun? Eğer birinci kesimi kastediyorsan, ne, kimdi o birinci kesim? Bu dili nakledenler. Eğer birinci kesimi kastediyorsan bunlar İslam'dan önceki her şeyi isnat ile yani senet ile nakletmemişlerdir. Hani şimdi mesela Esma'i, Ebu Amr, Halil gibi insanlar, bunlar Arap dili edebiyatında dev eserler yazmış, dev nakillerde bulunmuş insanlardır. Şimdi bunlar nakillerde bulunurken her şeyi senetleriyle anlatmamışlardır. Senetleriyle ne yapmamışlardır? Nakletmemişlerdir. Demişlerdir ki Arap şundan şu kasted, şunu kasteder. Arap buna bu anlam yüklemiştir vesaire. E bu anlamın Arapların indinde farklı farklı anlamları da var şeklinde böyle bir sürü nakiller yapar, tamam mı? Bu, bu kişiler. İbn-i diyor ki işte bu kişiler diyor eğer birinci kesimi kastediyorsan bunlar İslam'dan önceki her şeyi isnad ile nakletmemişlerdir. Nakletmemektedirler. Bunlar sadece kendi dönemlerinde Araplardan işittiklerini naklediyorlar. Yani bu Halil, Ahmet, Esmai bu insanlar kardeşler İbn-i diyor kendi dönemlerinde yani bunlar sahabeden sonra gelmiş insanlar kendi dönemlerinde Araplardan duyduğu şeyi naklediyorlar. Yoksa bu Kur'an'ın nuzulünden önceyi de her önce olan o insanların konuştuğu her şeyi biliyorlar veya onları senetle bize naklediyorlar diye bir şey söz konusu değil. Diyor ki bunlar sadece kendi dönemlerinde Araptan işittiklerini ve yine divanlarda, hani divan vardır, Türk divanı da vardır biliyorsunuz değil mi divanları. Bunlar dilde özel kalıplardır. Onu kastırıyor. Diyor ki bunlar sadece kendi dönemlerinde Araplardan işittiklerini ve yine divanlarda işittikleri ile buna benzer bazı şeyleri naklederler. Isnat ettikleri şeyleri naklederler. Bunlar sadece demek ki kendi dönemlerinde, ki bu eski bir dönemdir, sahabenin döneminden sonradır. Bu kendi dönemlerinde işittikleri şeyi ve divanlarda duydukları şeyi ne yaparlar? Naklederler diyor. Onların naklettikleri şeyler arasında... Üzerinde icma etmiş olmaları şöyle dursun. İman kelimesi bile yoktur. Yani bırak bunlar geçmişten bize imanın tasdik ile eş anlamlı olduğunu nakletmeleri bırak onu. Bunların kelimelerinde iman bile yoktur. Yani sen nereden görüyorsun Ebu Amr, esma Halil gibi bunlar imanı özel olarak ele almışlar ve hakkında şöyle şöyle bir bilgi nakletmişler. İman kelimesi olmamış bile bu anlamıyla gündemlerinde. Onu diyor, diyor ki, onların naklettiği şeyler arasında üzerinde icma etmiş olmaları şöyle dursun, iman kelimesi bile yoktur. Bu dili konuş, bu dili konuşanlardan, bu dili konuşanlardan amacın İslamdan önce, bu dili kullananlar ise, hani dikkat edin iki sınıf vardı, bir ney bu dili konuşanlar dedik, değil mi? Birincisi bu dili nakledenler dedik. İki, bu dili konuşanlar dedik. Şey işte burada İbn-i diyor ki, eğer sen bu dili nakleden Esma'i, Halili, Ebu Amr gibi kimseleri gösteriyorsan, bırakın bunları icma'ya nakletmelerini, iman kelimesi bile yok gündemde. Eğer bunu kastediyorsun. Eğer sen bu Kur'an'ın nuzulünden önce, İslam'dan önce bu dili konuşan insanları kastediyorsan diyor, İslam'dan önce bu dili kullananlar ise, biz bu gibi kimseleri görmedik bilmiyoruz diye İbn Teymiye. Biz bunları görmedik bilmiyoruz. Bunlar Resulullah'tan önce yaşamış insanlar. Hiç kimse de bize onlardan böyle bir şey aktarmamıştır ki siz bugün gelip icma'yı ediyorsunuz. Yani özlü olarak İbn Teymiye şöyle diyor. Eğer siz icma'yı zikrediyorsanız ya bu icma bu gibi alimlerin, esmay Halili, Ebu Amr gibi alimlerin geçmişten bize senetle bu imanın anlamına dair bir şeyler bahsetmeleri gerekir. Tabir sayısı herkesin susması ve herkesin de buna muvaffakat etmesi gerekir. Ve bu alimlerin işte bu konuda icma var demesi vesaire gerekir ki bu yok zaten. İman meselesi gündemde bile değil bu anlamıyla. Ya da sen İslam'dan önceki bu Arap dilini konuşan insanları kastediyorsundur. İslam'dan önce bu Arap dilini konuşanları kastediyorsundur. Diyor ki biz bunlar bu gibi kimseleri görmedik, bilmiyoruz. Hiç kimse de biz onlardan böyle bir şey aktarmamıştır diyor Şeyhülislam Üteymî. Geriye ne kalıyor? İşte o dil bilimcilerden sonraki dönemden bugüne kadar kalıyor. Zaten ondan sonra da ihtilaf girmiştir imanın ne olduğuna dair. Bu da dille alakalı bir ihtilaf olmaktan çıkar. Neden? Çünkü dil dil en fazla neye kadar tabiin dönemlerine kadar vardır gerçek dil ondan sonra ne olmuştur? Gerçek dil Arapçanın bu en fasihini, en doğrusunu bilen insanlar gittikçe azalmıştır. O yüzden hatta bazı alimler der ki dil dil ilmi İmam Şafii'de biter demişlerdir. Yani dolayısıyla İbn Teymiye diyor ki böyle bir şey böyle bir şey mümkün değildir. Yine bakın İbn Teymiye aynı eserin 106. sayfasında Türkçesinde tabii bir sonraki sayfasında diyor ki ikinci yönden şöyle bir cevap veriyor. Diyor ki İbn-i Teymiye, Kadı Ebu Bekir haklarındaki iddiasında Arap dilinden bir delil getirmemektedir. Yani diyor ki Kadı Ebu Bekir bir şey iddia ediyor. Yani bunda icma var vesaire. Diyor ki Kadı Ebu Bekir haklarındaki iddiasında yani bulunduğu iddialara dair Arap dilinden bir delil getirmemektedir. Aksine Kur'an'ın dışında insanların söyledikleri, bakın filan kişi Şefaate iman eder. Şimdi bakın kardeşler meselenin özü şu. Geçen, de, geçen derste biz bunu söylemedik ama bakın Ebu Bekir İbn Tayyip iman bir şeyi tasdik etmektir derken Arap dilinden şöyle örnek veriyor. Bak Arap dilinden şöyle örnek veriyor. Diyor ki mesela filan kişi falanca kişi şefaate iman eder. Bak diyor ben size diyor Arap dilinden delil getirdim. Falan kişi şefate inandığı zaman, ona, tasdik ettiği zaman ona ne denirmiş diyor. Falan kişi şefate iman eder. Veya filan kişi cennet ve cehenneme iman eder. Filan kişi kabir azabına iman eder. Veya filan kişi bunlara iman etmez gibi söz cümleler getirmiştir. Kendi kurmuştur o cümleleri. Demiştir ki bakın Araplar böyle cümleler kurar. Demek ki Arapların indinde iman tasdik etmek. Değil mi? Mesela bir insan kabir azabına inanıyor. Ona... Burada bir azalarla amel söz konusu mu? Veya cennet cehenneme iman söz konusu mu? Değil değil mi? E şey e cennet cehenneme imanda e bir amel söz konusu mu? Değil mi? ben inanmak söz konusu. Diyor ki bak işte Araplar mesela der ki ya baksana şu Ahmet kabir azabına iman ediyor. Yani ne? Tasdik ediyor demek. Hani azalarla bir amel söz konusu değil ki. Bu türlü cümleler getiriyor. Yani Halil, ta, e, pardon e, Ebu Bekir, bu Eşari kendisince cümleler kuruyor ve içerisinde iman kelimesini zikrediyor bu cümlelerde. Sonra ne diyor? Diyor ki bakın işte Araplar böyle kullanıyor iman kelimesini. Bu türlü cümlelerde kullanıyor Araplar. Demek ki Arap dilinde bu sadece böyle bilinir diyor. Tamam mı? İbni Teymiye de onun cümlelerine itiraz getiriyor. Diyor ki, aksine Kur'an'ın dışında insanların söyledikleri filan kişi şefaate iman eder. Filan Kişi cennet ve cehenneme iman eder. Filan kişi kabir azabına iman eder. Filan kişi de bunlara iman etmez gibi sözleri delil göstermeye, sözler delil göstermeye çalışılmıştır. İbnü Teymi buna cevaben diyor ki bilindiği gibi bunlar Kur'an-ı Kerim'in nuzulünden önce Araplar tarafından kullanılan bir keli kullanılan kelimeler değildi. Bu gibi ifadeler. Ashab döneminden sonra kullanılmaya başladı. Başladı. Neden? Bakın İbn-i diyor ki bu türlü kelimeler diyor. Araptan önce bilinmez. Bilakis diyor ki bu bidat fırkaları ortaya çıktıktan sonra işte Ahmet kabir azabını iman ediyor veya iman etmiyor şeklinde. Bu diyor ki sahabe döneminden sonra kullanılan cümlelerdir. Neden? Çünkü bidatlar... Ee, bir kere sahabe döneminde yoktu ki kabir azabını iman etme veya etmeme diye bir söz konusu. Cennete veya cehenneme iman etmeme diye bir şey söz konusu değildi zaten. O yüzden İbni Teymiye diyor ki bu gibi ifadeler ashab döneminden sonra kullanılmaya başladı. İnsanlar arasında bir kısım bidat ehli türeyip şefaati ve kabir azabını yalanlamaya başlayınca ve bu sözleriyle tıpkı filan kişi cennet ve cehenneme iman eder Filan kişi de iman etmez sözleriyle maksatları ne ise bu da benzeri bir anlam ifade eder. Yani düşünün ki sahabe dönemini düşünün kardeşler. Mesela filan kişi kabir azabına iman ediyor, filan kişi kabir azabına iman etmiyor diye bir şey, bir cümle zaten söz konusu değil. Bu cümle dolayısıyla bize eskilerden gelmesi mümkün değil. Sonraki insanlardan bidat ehlinin, Zamanından itibaren kullanılan bu cümledir. Yani sen bu cümleye al, mesela düşün ki bidat ehli kimseler çıkmaya başladı. Kabir azabı meseleleri tartışmaya başlandı. Ondan sonra birileri çıktı ki dedi ki şu grup kabir azabına iman ediyor. Şu grup kabir azabına iman etmiyor. Sonra geliyorsun sen diyorsun ki ya bak insanlar cümlelerinde iman kelimesini kullanıyorlar. Bununla da tasdik e, ifadesini kastediyorlar. O zaman demek ki Araplarda iman bu anlama geliyor sadece. İyi de sen zaten bunu bidat ehlinin çıktığı bir dönemdeki e, ifadelerle bize getiriyorsun bu ifadeyi. Yani zaten bu eskiden yok. Çünkü neden tartışılan mesele geçmişte imana bu anlam yüklenmiş mi yüklenmemiş mi? Tartışılan bu. Sen bunu geçmişten getirmiyorsun ki. Zaten bidat ehlinin başladığı dönemde getiriyorsun. Tabii ki birileri kabir azabına bu iman ediyor diyecek. Birileri iman etmiyor diyecek. O yüzden senin söylediğin bu ölçü olmaz. Yani ne bu? Kur'an'ın önceki döneminde böyle bir şey mümkün ne de sahabeler döneminde böyle bir şey mümkün. Çünkü, e, çünkü sonra İbni Teymiye diyor ki çünkü bu konunun bilinmesinde kalbin tasdikinin dilin tasdiki onu desteklemediği sürece bilinmesine imkan yoktur. Bakın İbni Teymiye'nin cümleleri burada sona eriyor. Bakın İbni Teymiye diyor ki soru soruyorum. Bidat ehli dönemi geldi. Kardeşler, bidat ehli dönemi geldi. Bidat ehlinden bir tane Ahmet var, bir tane Mehmet var. Birisi hak, birisi batıl. Adamlar diyor ki, bakın Ahmet kabir azabına iman ediyor. Mehmet de kabir azabına iman etmiyor. Tamam. Yani onların birisinin inan, inanmasına iman etme dediler tasdik edip inanmasına iman edip dedi, iman etti dediler birisinin de görüşüne iman etmedi dediler yani ne Ahmet kabir azabını tasdik etti Mehmet kabir azabını tasdik etmedi demek oluyor dolayısıyla değil mi çünkü bir şey inanma kalple alakalı şimdi bakın ben Ahmet'in kabir azabını kabul ettiğini veya Mehmet'in kabir azabını inkar ettiğini neyle bilebilirim kardeşler nasıl bilebilirim? dille söylemesi gerekir. Ha, anladınız mı İbn Teymiye'nin yakaladığı yeri? Onlar kalbe hassetmişti, doğru mu? Bakın İbn Teymiye son cümlesinde onu kullanıyor. Yani diyor ki İbn Teymiye, çünkü bu konunun bilinmesinde kalbin tasdikinin dilin tasdiki onu desteklemediği sürece bilinmesine imkan yoktur. Dolayısıyla siz Eşariler kendi e, iddianızda kendinizi çürütüyorsunuz aslında. Neden? Çünkü siz imanı hadi Ebu Hanife gibi olsaydı tamam Ebu Hanife ne diyordu? İman kalbile tasdik, dili de söylüyordu. Ama eşareler ne diyor? Sadece kalbe haskılıyor. Doğru mu? Tastikten. Yani o zaman siz nereden biliyorsunuz filan kişi kabir azabına iman etti, filan kişi iman etmedi. Kalbini mi açtın yardım? Değil mi? Bunu asıl olarak dilin desteklemesi gerekir. Dolayısıyla sizin teziniz burada çürümektedir. Burayı anladınız mı kardeşler? Evet. Şimdi kardeşler ancak diyoruz ki tamam buraya cevap verdik. Bu, bu anlamıyla e, şüpheleri def oldu. Şimdi e, diyoruz ki imanın tasdikle eş anlamlı olduğuna dair getirmiş oldukları bir de ayet var. Kim o ayeti hatırlayacak? Geçen derste söylemiştik. Örnek vereyim o zaman ipucu vereyim. Yusuf Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam hakkındaki. Evet evet Yusuf Aleyhisselam hakkındaki. Bakın. Neydi bu ayet söylemiş oldukları? Ey babamız dediler. Biz yarış yapmak üzere uzaklaştık. Yusuf'u da ne eşyamızın yanında bırakmıştık. Ne yazık ki onu kurt yemiş. Sonra ayetin devamında diyor ki Arapçasını okuyayım. Çünkü bizi ilgilendiren yer burası. Ne yazık ki onu kurt yemiş. Ve ma ente bi mu'minin sen ve ma bi mu'minin lene ve lev fakat biz doğru söyleyenler, şimdi ayette diyor ki dedik, ey babamız dediler, biz yarış yapmak üzere uzaklaştık. Yusuf'u eşyamızın yanında bırakmıştık. Ne yazık ki onu kurt demiş. Sonra diyorlar ki, ve ma antebi mu'mininle ne ve leukun Fakat biz doğru söyleyenler olsak da. Sen bize iman etmezsin. Sesim var değil mi? Ses... ses var. Hocam ses var da ekran yok ekran. Tamam. E, fakat biz doğru söyleyenler olsak da sen bize iman etmezsin. Bakın. Yani ne dediler bunlar? Yani tasdik etmezsin değil mi? He? Yani tasdik etmezsin. Buna karşı ben denir ki kardeşler bu şüpheye karşı. Bakın. İman ismi, iman bir isimdir. İman ismi, yani iman kelimesi, gerek Allah'ın kelamında, gerekse de Resulü'nün sözlerinde çok kere tekrarlanan bir kelimedir. Çok kere varid olmuş, gelmiş bir kelimedir. Tekrarlanmış, tekrar tekrar gelmiş bir kelimedir. Ve Allah ve Resulü kardeşler bildirmiştir ki, saadet içinde olmak ile bedbaht olmak, Hak ile batıl, dostluk ve düşmanlık, serbest bırakılan ve savaş edilen cennet ehli ve cehennem ehli. Bütün bu hususlar ne? Bu iman ile bilinir. Doğru mu? Böyle önemli bir isimdir yani. Bunların arası yani bu saydığım mesela serbest bırakılmak ile savaş edilmesi, cennet ile cehennem ehli arası, saadet veya bedbaht olma, hak ile batıl olma. Bütün bunların arası bununla imanla ayrılır. Bütün bunların arası imanla ayrılır. Bu kadar önemli bir isim ve kavramdır iman. Bakın bu kadar hayati bir anlam içeren bir kavram. Bu durumda bütün bunlarla birlikte kardeşler Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bu imanın beyanını yani bu imanı beyan etmeyi terk etmesi mümkün değildir. Bakın öyle bir kavramdır ki bu cennet ile cehennem ehlini ayırıyor. Hak ile batılı ayırıyor. Said olanla bedbah olanı ayırıyor. İşte bütün bunlarla birlikte Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın bu imanı, beyan etmeyi terk etmesi mümkün değildir. Şer'an bu mümkün değildir. Yani bu imkansızdır. Ve Allah Azze ve Celle'nin kardeşler, bakın dikkat edin, peygamberini yol gösterici, müjdeleyici, uyarıcı ve benzeri gibi diğer, vasıf, diğer vasıflamalarının hilafına bir durumdur. Aykırı bir durumdur. Yani Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bunu anlatmaması, İmanı anlatmaması onun Allah tarafından uyarıcı, müjdeleyici, yol gösterici ve buna benzer vasıfların hilafına bir durum, tersine bir durum olur. Yani Allah Azze ve Celle'nin imanı anlamayı, bakın iman ifadesini anlamayı bu iki mukaddimeye havale etmesi mümkün değildir. Neydi o iki mukaddime? İman tasdiktir, tasdik de kalple olur. Yani bunlar diyor bu zaten Kur'an'ın önünde, Arap dilinde zaten mevcuttu ya. Kur'an'da geldi bu Arapların indinde bulunan kelimeyi bize söyledi, bıraktı. Zaten biz bildiğimiz bir anlam olduğu için sanki açıklamadı. Böyle mi diyeceğiz yani diyor i̇bn Teymi. Diyor ki bu kadar hayati bir durum, bu kadar hayati bir kavramın sadece bu iki mukaddimeye havale edilmesi mümkün değildir. Özellikle bu vasıfları taşıyan, saydığımız vasıfları taşıyan peygamberin o vasıflarını siler ortadan kaldırır. Yani ben size diyorum ki ey iman edenler bu kelime öyle bir kelimedir ki Ey kullarım bu kelime öyle bir kelimedir ki bu kelimeyle hakla batıl ayrılır. Cehennemlikle cennet ayrılır. Siz bu kelimeyi geçmişte bildiğiniz anlamla bilin. Ben hiç bırakmıyorum. Sadece iman edenler diyorum siz zaten biliyorsunuz bunun anlamını. Yani birilerinin kafasını cahiliyede bildiğiniz anlamla keseceksiniz. Birisinin hayatta bırakacaksınız. Cahiliyede bildiğiniz anlamla bir şeye hak diyeceksiniz. Bir şeye batıl diyeceksiniz. Birileri cennetlik olacak, birileri cehennemlik olacak. İşte bunu söylüyor İbni Teymiye'nin aslında bu cümleleri de. Diyor ki Allah Azze ve Celle'nin imanı anlamayı bu iki mukaddimeye havale etmesi mümkün değildir. Aynı şekilde Resulünün de İmanı anlamayı bu iki mukaddimeye bağlı bırakarak beyanını terk etmesi caiz değildir. Yani Resul geldi, Allah ona Kur'an'ı indirdi, iman kelimesini bah den bahsetti. Resul dedi ki ya bunlar cahiliye döneminde bir anlam biliyordu zaten. Ben bunun içine hiçbir şey sokmayayım, hiçbir anlam yüklemeyeyim. Bunu olduğu gibi bırakayım. Bunlar zaten cahiliyedeki bildikleri o anlamla İslam'dan önce o yükledikleri, iman kelimesini yükledikleri o anlamla zaten her şeyi biliyorlar. Benim bu imanın anlamına dair bir şey yüklememe gerek yok. Kapı buna çıkıyor. İbn-i diyor ki aynı şekilde Allah Resulü'nün de imanı anlamayı bu iki mukaddimeye bağlı bırakarak beyanını terk etmesi yani imanı anlatmayı terk etmesi veya imanın ne olduğunun beyanını terk etmesi caiz değildir. Sonra diyor ki ve malum olduğu üzere Zaten ümmetin cumhuru bakın. Ümmetin cumhuru. Bu ümmetten kastı İbni Teymiye'nin sahabeler de dahil. Bakın. Sahabeler de dahil günümüze kadar bugün işte ne dedik biz tarih olarak 21 Ocak 2012'ye kadar da dahildir. İbni Teymiye kendi dönemine kadar bunu söylüyor. Ben de o dönemden bu zamana kadar söylüyorum ki bunu hepiniz de kabul edeceksiniz. O yüzden diyoruz ki ve malum olduğu üzere zaten ümmetin cumhuru bu sureyi ezberlememektedirler. Hani bunlar neyle bildi imanın tasdik olduğunu? Ey babacım Yusuf suresiyle değil mi? Ey babacım biz doğru söylesek de sen bize iman edecek değilsin. İşte zaten bunu duyduklarında ha, tasdik edecek değilsin anlıyorlardı sahabeler. O zaman demek ki sahabelerin indinde de bütün Müslümanların indinde de iman tasdik etmekten ibarettir. İbn-i diyor ki zaten bu ümmetin cumhuru bu ayeti ezberlemiş değildir. Biliyorsunuz sahabelerin çoğunluğu, çoğu hafız değildi. Dolayısıyla çoğu bu sureyi zaten bilmiyorlardı ki siz bu sureden bu anlamı çıkardınız. Yani sanki bütün herkes bu sureyi biliyordu. Hepimiz kendi nefsimize soralım. Hayatımızda bu sureyi Arapçasını okuyup da bunu bu şekilde ezberip, ezberleyip anlayan kaç kişi var herkes kendi nefsine sorsun etrafında. Değil mi? Okuyup geçerdik ya mealden. Arapçasını da bilen okuyup geçerdi. Yani İbnü i Teymiye diyor ki nasıl tutup bu ayete olayı bağlarsınız? Zaten ümmi... Çünkü neden eğer bakın iman kelimesinin anlamını bilmek bu ayete dayalı olsa yani o zaman ne olması gerekir? Bu ayeti herkesin ezberlemesi gerekir ki imanın ne olduğunu bilsin. Aksi takdirde bu ayetin ezberlemeyen ve ezbe, ezberlemeyen veya bu ayetin bu şekliyle anlamını bilmeyen herkes dinden çıkar olur. Veya imanı anlamaz, imanın olduğunu bilmez. O yüzden İbni Teymiye diyor ki zaten malum olduğu üzere ümmetin cumhuru bu sureyi ezberlememektedirler. Yani ezberlememişlerdir. Sonra en son yine bakın kardeşler İbni Teymiye diyor ki, hem diyor yine iman bu yerde, yani bu ayette bakın İbnü Teymiyye diyor ki iman bu ayette bu yerde tasdik anlamında kullanılmış olsa da her yerde de bu anlamda olduğunu gerekli kılan nedir ki? Bakın çok aslında güzel bir şey söylüyor İbnü Teymiyye diyor ki varsayalım ki sen bize iman edecek değilsin baba. Yani sen bizi tasdik edecek değilsin baba. Evet burada iman sadece tasdik olsa da sadece tasdik olsa da bu yerde tasdik anlamında gelse de her yerde bu anlamda kullanmayı mı gerektirir? Değil mi? Bir yerde bir kelime bir anlamda kullanılıyorsa her yerde de o anlamda kullanılmasını gerektirmez. Yani Türkçe'de düşünün bir kelimeyi farklı cümlelerde kullandığın zaman aynı kelime farklı anlamlar ifade ediyor. Doğru mu? O yüzden İbn-i Teymi diyor siz bir yerde onu ispatlamanız her yerde o, o, onu mu gerekli kılar? Yani bu akıl mantık işi değil. Evet. Evet. E, bu şüphelerine üçüncü e, cevap, üçüncü yönlü cevap kardeşler. Bakın denir ki, tasdik'in iman ile eş anlamlı olduğu iddiası hem lafzi olarak, sözlü olarak, lafzi olarak hem de manen. Yani hem lafzen hem de manen. Manenden kastımız anlam bakımından mümkün değildir. Bakın tasdik'in iman ile eş anlamlı olduğu iddiası hem lafzen hem de manen. Yani anlam bakımından mümkün değildir. Şimdi bunların ilk e, bunlar bu şüpheyi getirirken demişlerdi ki ne var icma var biz onu çürüttük. Ve ayetten delil getirmişlerdi biz onu çürüttük. Yine bunlara denir ki tasdikin iman ile eş anlamlı olduğu iddiası hem lafsi olarak hem de mana olarak yani anlam olarak mümkün değildir. Ancak bakın kardeşler ben lafsi olarak mümkün olmaması kısmına girmeyeceğim. Çünkü bunda Arapça şart, hatta Arapça'da biraz bazı cihetlerini iyi bilmek de şart. O yüzden lafsi kısmına hiç girmeyeceğim. Sadece manevi kısmında eş anlamlı olmadığını, anlam bakımından eş anlamlı olmadığını anlatacağım. Bakın, mana olarak yani anlam olarak eş anlamlı olmadığının ispatı. Bakın, diyoruz ki anlam bakımından eş anlamlı olmaları yani iman ile tasdik, anlam bakımından eş anlamlı olmaları mümkün değildir. Şimdi iki eş anlamlı kelime kim söyleyecek Türkçe'de? Eş anlamlı. Hayır, yüz, eş anlamlı şöyle. E, lafızları farklı, anlam bir. Al mesela, al ve kırmızı. Al ve kırmızı. Evet. Al ve kırmızı. Ak, ak ve beyaz gibi. Tamam mı? Al ve kırmızı. Bunlar eş anlamlı. Şimdi bunlar bunu iddia ediyorlar. Tastik de iman eş anlamlı. Tamam. Biz de diyoruz ki anlam bakımından yani tasliğin içerdiği anlam ile imanın içerdiği anlamın aynı anlamlar olması mümkün değildir. Eş anlamlı olması mümkün değildir. Çünkü bakın. Neden? Türkçe'ye de bunu anlayacaksınız. Yakalayacaksınız olayın mantığını. Bakın bu çok önemli. Çünkü diyoruz. Tastik gaybi şeylerden ya da müşahade edilen şeylerden yani gören şey, görülen şeylerden verilen haberler için söz konusu olabilir. Bakın, bir insanın bir meseleyi, bir olayı tasdik etmesi, doğrulaması için o şeyin gaybi olması mı gerekir? Yoksa görülen olması mı gerekir? Yoksa ikisi mi? Yani mesela gaybi olaydan o örnek verelim. Ben diyorum ki cennet var. Sen beni bu konuda tasdik edebilir misin? Evet edersin değil mi? Tasdik ediyorum, doğruluyorum seni diyorsun. Evet ben de doğru, kabul ediyorum, doğruluyorum seni. Buna tasdik etmek denir değil mi? Peki benim cennet, cennetten haber vermem gaybi olay değil mi? Demek ki tasdik gaybi olaylar hakkında kullanılan bir kavramdır. Mesela iki kişi konuşuyor, muhabbet ediyor, televizyonda tartışıyorlar. Birisi diyor ki ben kabir azabına inanıyorum, benle de Davut dinliyoruz televizyondaki programı. Ben diyorum ki evet saddaktuhu ben onu tasdik ediyorum bu Yani ne? Onun söylediğini ben de ne yapıyorum? Kabul ediyorum demek. Doğru mu? Gaybi mesele gaybi mevzu. Aynı şekilde görülen şeyler hakkında da gaybi olmayıp da görülen şeyler hakkında da tasdik kullanılır. Mesela Ahmet diyor ki üzerimizde güneş var. Ben bakıyorum. Güneşi görüyoruz değil mi? Ben onu doğrularım. Doğru mu? Evet, doğru. Doğruluyorum onu. Mesela es-sema'u kana. Sema bizim üzerimizdedir. Ne denir buna? Tasdik etmek. O zaman bakın tasdik etmek iki anlamda da kullanılır. Bir, gaybi haberlerde de bir şeyi tasdik edebilirsin. Değil mi? Müşahede olan şeylerde de, görülen şeylerde de bir şeyi tasdik edersin. O zaman tasdikin iki yönlü kabulü söz konusu tabir sayısı. Anladık mı kardeşler? Ancak bakın iman böyle midir? Şimdi buna kim cevap verecek? Soruyu açacağım. Kim cevap verecek? Bakın. İman etmek, bir insana iman etmek, müşahede edilen şeylerde mi olur? Hemen cevap vermeyin ama e, sorumu tamamlayayım tam olarak. Müşahede görülen şeylerde mi olur sadece? Yoksa sadece gaybi olan şeylerde mi olur? Yoksa her ikisinde mi olur? Örnek vereyim mesela. Diyorsun ki e, kabir azabı var. Ben diyorsun ki sana iman ettim. Yani sana inandım. Bu gaybi olan şeyler. Böyle gaybi olan şeye mi hastır? Yoksa mesela ya e, üzerimizde e, sema var. Evet sana iman ediyorum. Böyle müşahede edilen şeylerde mi? Yoksa her ikisinde mi? Veya sadece birinde mi hastır? Evet iman sadece gaybi meselelere hastır kardeşler. Bakın. Bir, bir Arap gelse dese ki es sema'u sema üzerimizdedir. Yanındaki de arkadaşı ona diyemez amenna, a -a -a -amenna sana iman ettik diyemez. Seni doğruladık der en fazla. Tasdik ettik der. Doğru mu? İman çünkü gaybi olan şeylere iman edilir. Anladık mı meseleyi? Dünya hayatında da bunu kullanırsınız bakın. Yani gaybi olan bir şeye inandım denilmez. Yani şimdi bak şimdi şu elimdeki, elimdeki kaleme bakın hepiniz görüyorsunuz değil mi? Ben diyorum ki arkadaşlar elimde kalem var. Siz inanıyoruz demen saçmadır değil mi? Sanki e, yani zaten siz görüyorsunuz ben size inanayım. Siz niye bana inanıyorsunuz? Zaten ikimiz aynı anda görüyoruz. Öyle bir şey yok. Doğru mu? Ama ben bu kalem vardır derim sen beni tasdik edersin. Evet senin gördüğünü ben de görüyorum anlamında. Tamam mı? Tasdik söz konusudur. Yani tasdik müşahede edilen şeylere ve gaybi şeylere yöneliktir. İman ise neye hastır? E, gaybi olan... E, meselelere hasta. Dolayısıyla eş anlamlı olması mümkün mü? <gülüyor> eş anlamlı olması mümkün değil. O yüzden ya Araplar e, o yüzden ya işte Araplar iman kelimesini zaten kullanıyordu. İman da tasdikle eş anlamlıdır. O zaman din geldi bize iman edin dedi. Biz de onun eş anlamlısı olan tasdiği alıyoruz ve imana tasdik etmektir diyoruz. Bitti. Kalple inan yeter. Olmaz. Anladık mı? Çünkü eş anlamlı olmayan bir kelimeyle sen tutup e, ...karşılaştırıyorsun meseleyi. Anladık mı kardeşler? O yüzden mesela... E, ...es-sema-u ...sema bizim üzerimizdedir diyen bir kimseye karşı... ...saddaktuhu... ...onun bu söylediğini doğruladım denir. Aynı şekilde mesela... ...el-kâfiru... bu finnar... ...kâfir cehennemde azap görür... ...diyen bir kimseye de aynı şekilde... ...saddaktuhu onu doğruladım denir. Ancak... İman lafsına gelince tasdik gibi değildir. Sadece gaybi haberlerde söz konusudur. Sadece gaybi haberler için kullanılır. Tasdik gibi müşahede edilen şeyler için kullanılmaz. Mesela sema üstten, üstümüzdedir diyen bir kimseye karşı amennahu ona iman ettik denmez. Değil mi? Şimdi hepimizin bildiği fıtri üstümüzde görüyoruz hepimiz. Ona iman ettik. Yani ne ona iman ediyorsun? Yani ne, neye ne iman ediyorsun? Zaten bu müşahede edilen bir şey. Anladık mı kardeşler? O yüzden mesela sema üstümüz, üstümüzdedir diyen bir kimseye karşı amennahu ona iman ettik denmez. Ama doğru söylüyorsun denir mesela. Yine tasdik. Bakın kardeşler bakın. Bir cihetten daha yakalayacaksınız meseleyi. Eş anlamlı olmadığına dair. Bakın soru soruyorum. Tastik yani doğrulama. Bunun zıttı nedir? Tastiğin zıttı nedir? Kim söyleyecek? Doğrulamanın. Yani mesela diyorsun ki, adam diyor ki, kabir azabı vardır. Sen de o kabir azabını e, tasdik ediyorsun, doğruluyorsun. Peki, tasdik etmezsen senin e, yaptığın nedir? Yani zıttı nedir? Yalanlama. Evet, yalanlama. Evet. Bakın, tasdikin zıttı tekziptir. Yalanlamaktır. Peki bakın imanın zıt, imanın mukabili nedir? İnkar. Küfür, evet küfür inkardır. Gördük mü? Demek ki eş anlamlı değil tasdikle iman. Yakaldık mı meseleyi kardeşler? Şeyhülislam İslam özellikle bunu vurguluyor e, eserlerinin diğer yerlerinde. Özellikle mesela Mecmul Feteva'nın e, 7. cildinde, Türkçesinde de bu 7. cilttir. Ve 7. cilt ilk sayfasından bakın Türkçe'de hemen yanımda bakayım. Yedinci cilt bakın kardeşler yaklaşık kaç sayfa? Yedinci cilt içindekiler bölümünü çıkarsak 526 sayfadır. 526 sayfa sadece imanı anlatır. İmanı astır yedinci cilde. İman dışında hiçbir konuya değinmez. Ve iman meseleleriyle alakalı olan konulara denir. Mesela mecazı da anlatır. Bizim ileriki derste konumuzla alakalı olacak çünkü mecazı da anlatır mesela İbn Teymiye imanla alakalı olduğu için bir cihetten. Ee, burayı anladık mı buraya kadar? Şimdi bunların ikinci mukaddimeleri neydi? Birinci mukaddimeyi dersin başından beri anlattık. İkinci mukaddimeleri neydi bunların? Birinci mukaddime dedi ki iman. Tasdikle eş anlamlıdır. Cevabını verdik. İman tasdikle eş anlamlıdır. Cevabını verdik. Getirdiği şüpheleri icmai dağıtlar çürüttük. Ayetten icmalarını desteklediler kendilerince e, çürüttük. E, ve başka e, destekleyici şeylerle ne yaptık? E, çürüttük. Bir de ikinci mukaddimeleri vardı. Neydi o? İman tasdikle alakalıdır. İman, alakalıdır. Hayır. İman tasdikle eş anlamlıdır. Tasdikle sadece kalple olur. Ha, Kime göre sadece kalple olur? Eşarelere, Mürciyelere göre, şey, mürciyetül e, fukahalara göre kalp ve dille olur. Heh, kalp ve, işte bu ikinci mukaddimenin bu kısmını önümüzdeki derste cevap vereceğiz. Yani ta, ispatlayacağız ki biz, tasdik, bakın çok ilginçtir kardeşler, tasdik aynı zamanda azalarla da olur. Anladık mı? Ne, eşarilerin dediği gibi sadece kalpledir tasdik, ne de mürciyetül fukahaların dediği gibi sadece dil ve kalpledir. Anladık mı? Bilakis tasdik. Kalple, dille ve azalarla da tasdik mümkündür. Anladık mı kardeşler? Önümüzdeki derste işte ikinci mukaddimelerine cevap vereceğiz inşallah. Allahu alem ve sallallahu ala nebine Muhammedin ve ala ve